ala habibi gazayin dil halqi kullihimin Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil ve Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kıymetli dinleyenlerimiz Hadis-i Şerif'ten terghi bu terif derslerimizden sünnetle ilgili, eri sünnetle ilgili e hadis-i şerifleri sırayla okuyorduk. Bu bapta e, herhalde bitecek. Efendim üç tane hadis şerifimiz kaldı. Onları da Allah nasip ederse okuruz birlikte. İstifade edenlerden oluruz. Haftaya zaten ben umrede olacağım inşallah. Ondan dolayı ise farklı bir sohbet. Hiç dinlemediğiniz hiç Facebook'ta bir yerde yayınlanmamış farklı bir sohbet bir muhtelif vesilelerle yaptığım sohbetlerden, yakında yaptığım sohbetlerden. Ama özel kayda alınmıştı. O sohbeti verecekler. İnşallah yine aynı saatte sohbetten istifade edersiniz. ilimden istifade edersiniz. Biz şimdi dersimize başlayalım. Ondan sonraki pazartesi. İnşallah döndükten sonra Allah nasip ederse, derse devam eder. Ve ani amri ibni avfin radıyallahu teala En rasulallahü sallallahu aleyhi ve sellem. kale Amr bin Hazretleri diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Kime kime Li Bilal ibn Haris. Bilal ibn Haris Hazretlerine. O da sahabe-i kiramdan e bir zat. Yevmen. Bir gün günlerden bir gün buyurdu. Eyalem ya Bilal, ey Bilal şunu bil. Yani bu Bilal Habeşi değil. Onu şey yapın anladın mı? Ey Bilal deyince Sahabedeki başka bir Bilal bu. Bilal İbni Haris Hazretler. Radıyallahu Teala. Şey bu zannedersem. Efendimiz'in vefatından sonra kabrine müracaat etti, geldi. Kuraklık oldu Ya Resulallah. İsteskilli aheli ümmetike feyni uka telekü. Onu hatırlıyorum. Ümmetin helak oldu Ya Resulallah. Ümmetin için Allah'tan yağmur iste. Kabrine söyledi. O bizim işte e, kabirlerdeki yaptığımız tevessülat yüzü su hürmetine istemelerimizin kaynağıdır. İbnü Kesir tersinde bile geçiyor buzat. Sonra rüyasına girdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ona ki sen geldin kabrime e, benden dua istedin. E, sen git Ömer'e söyle uyanık olsun aklını kullansın. Yağmur duası yapın. Yağmur duasına çıkın Allah yağdıracak. Onun üzerine Allah Teala e, yağmur yağdı. Hazreti Ömer'in meşhur yağmur duası az yappas say yaptırdı duayı. Efendimizin amcası saat o zaman. Efendimizden sonraya kaldı biliyorsunuz amcası. O Bilal Bilal Buzat, Bilal İbni Haris. Yani çok acayip bir zat. Hiç sahabede böyle bir şeyde rivayet gelmiyor. Vefatından sonra kabrine gitti. Yağmur üste işte bize diyor. E, Tabi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haydır diridir. Senin benim gibi ölmez. Vefat etmiş ama senin benim gibi ölmez. Nerede kaldı ki? Normal insana bile selam versen tanıyor. Cevabını alıyor. Kale Ey Bilal bil dedi bu Bilal İbni Haris'e. Kale o Bilal dedi Ma alam ya Rasulullah ne bileyim ya Rasulullah. Kale Şunu bil ki enne men ahya enne men kim ki ahya diritti sünnete sünneti sünnetlerimden bir sünneti ki ümitet öldürülmüştü. Yani terk edilmiş, ihmal edilmiş, kimse tarafına bakmıyor. Badi benden sonra. Tabii ki sakal, bunlardandır, sarık bunlardandır, misvak bunlardandır. Efendimiz hazretleri ne ölmüş sünnetleri ihya etti mesela bir kendin yaparak yaşayarak yaşatarak ihya edersin. Bir de insanların ihyasına vesile olursun. O zaman katma değerli olur yani çok daha azafı muzafe ile sevap ve mükafat alırsın. Kendinde bile tatbik etsen diritmiş olursun. Ama insanlara da edersen, nasihat edersen, tebliğ edersen senin irşatlarınla insanlar efendim sünnetlere, ölmüş sünnetleri canlandırırlarsa çarşaf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti İslam'ın şiarında mesela kalmamıştı. Gitmişti efendi hazretleri diyen bunlar. Binlerce, yüz bin belki devinden fazla kadına çarşaf giymesine sebap oldu. Ya e bu nasıl bir şeydir? Onun için hepimiz kendimize göre, beyazı insanların da sünnetleri canlandırmasına vesile olursak kâne olur lev o kişi için mine lecr. Ecir ve cevaptan ne kadar mislü men amile amel edenler kadar biha o ile min gayri en yankusu, eksilmek eksilmeksizin min ucuri'yim onların da şey şey'a şimdi bir insan sakal bırak kendi sevabını alacak sarık sardı kendi sevabını alacak efendim cübbe giydi kendi sevabını alacak daha bir çok sünnet var öldürülmüş terk edilmiş hiç. hakika kurbanı kesti hiç şu anda hakika makika insanların çocuklar oluyor kim hakika kesiyor efendim yani dört bini aşkın sünnetten bahsediyoruz bu kadar sünnet var. Hanımına çarşaf giydirdi. Ondan sonra efendim İslamiyet'i yaşadı, yaşattı yaşattı. E, haramlardan insanları uzak tuttu. Kaç kişinin hayrına sebep oldu? Bu sünneti yaşatmasına sebep oldu? O 10 kişi. O 10 kişinin hepine, her birine tek tek kendi sevabı verilir. Onlardan bir şey eksiltilmeksizin bir o kadar da 10 kişi kadar da buna verilir. Yani bu yaptığı amel Oldu 11 kişilik amel 10.000 bin kişiyse 10.000 bin kişilik. Yüz bin kişiye. Ya şu an milyonlara idiatine vesile olmuş insanlar var tabii ki dünyada. E ne oluyor? Öldürülmüş, terk edilmiş sünnetleri canlandırması hasebiyle o kadar insan iddiatine vesile olduğu için en büyük sünnet öldürüldü hangisi şu an? eli sünnet itikadı öldürüldü. Ondan büyük sünnet mi var? İman sünneti. Resulullah nasıl inanıyordu? Alın yazısı var kadere inanıyordu. E, bu şimdi İslam oğlu, Mehmet Okyan, ilahiyatçılar, efendim bunların hiçbirine inanmıyor? E, kadere, alın yazısına inanmıyor. Mucizelere inanmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neye inanırdı? Deccal'dan beş vakit sığınırdı. Beş vakit namazla Deccal'dan sığınırdı. En sahih hadis, mütevatir konu. Mehdi'yi vaat etmişti. Değil mi? Mecruh Settin'in patlamasına atıyordu. Kıya, güneş batıdan doğacak. Kim inanıyor buna ilahiyatlarda? bunlardan hangisi de inanıyor? Onun için evvela itikadımızdaki, inançlarımızdaki sünnetler öldürüldü. Ve öldürülmek için de daha mücadele veriliyor. İlahiyatçı buna çalışıyor yani. Ekseriyeti. Bunların en ılımlısı bile kadere inanmaz. Yani en ehli sünnete yakını bile kadere ne alın yazı ya bilmem. Hele milletin anlamayacağı şeylere, mucizelere. İsa Aleyhisselam gökte yaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle inanıyordu. İkinci kaç zamandan Miraç'ta görüştüm buyurdu. Hatta deccalı sordu. Hep sayı hadisler. Sünnende geçiyor. alt kütübüs'te de var. Bunların hiçbirine bunlar inanmaz mesela. Ya 13'ün öldürülmüş sünnetlerim. Evvela itikat ehli sünnete göre inanmak öldürüldü. Şimdi bunu nasıl canlandıracağız? Canımızı vereceğiz bu iş için. Ama insanların itikadı düzelince buna büyük mükafat var. Hiç evet, onların sevabı eksilmez. Kendi itikadını düzeltenin, sünnetin, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ya inandığı gibi inanan, itikadını tahsiye eden, amelini, işte, şeklini, şemalini, neyse sünnete uyduran, kendi sevabı kendine. Bir o kadar da ne oldu? Çığır açan, canlandıran ve bu işte öncülük edenlere bir misli yazılıyor. Bunlar mühim şeyler. Ve mener kim ki ipte dea uydurdu. Bid'ate dalaletin. Sapıklık bid'ati. Şimdi burada iş var. Her bid'at dalalet değil. Bid'atın lügat manası yeni bir şey çıkıyor. Bir yenilik çıkıyor. Bu yeniliğin hepsi dalalet olmaz. Çünkü onun öyle olsaydı bid'aten derdi. Ne buydu? Bid'ate dalaletin. Saptıran bir ad. Öyle bir ki la ha, ondan razı olmuyor Allah vallahi Da va resulü resulü de razı olmuyor. Allah ve resulün razı olmadığı bir bit öncülük ederse kan aleyhi bu adamın da üstüne yıkılır mislu asemi men amile biha o peşinden gidip de o açtığı çığırı yürütüp de onunla amel edenlerin günahlarının bir misli adam düşün ki efendim ee, dinde bir reform muhtezile. Şimdi bu muhtezileyi Kur'an kimce vasılabını atamidi, öbürü müydi? Bu muhtezileyi Kur'an, bu Şia'yı Kur'an, bu hariciliği Kur'an. İlk kurucuları düşünün. 1400 senedir bunların peşinden giden kimisi 1300 falan. Bunların peşinden giden bu kadar insan ne yaptı? Al kimisi Allah'ın ahirette görülmesini inkar etti, kimisi sıfatlarını Allah'ın inkar. Kimisi kader inkar, muhtezile zaten kadere inanmaz. E şimdi bu kadar insanın günahı vebali kime? Şu anda ilahiyattaki körpe beyinlerin, o zehirlenen körpe beyin, o yavruların günahı bile kime? Kendine olduğu kadar bir misli muhtezileyi Kur'an'a. E şimdi İslamoğlu diyor, alın yazısı diye bir şey yok, uydurmadır tartışmalı fazlalıktır, amentüden yok diyor. E şimdi bu kafaya kaç kişiye sebep olduysa bu adam... Ne kadar insan onun yüzünden kaderi inkar etti? Hepsinin günahı olmaz. Ne kadar insan bir ehl alimin sünnet Âlimi sohbetinde kadere iman etti? O kadar adamın cevabı ona. Anladın mı? Çünkü alın yazını inkar, Allah'ın ilmini inkardır. Allah'ın sıfatını inkardır. Allah ve Resulü bundan razı değildir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alın yazını kaderi inkar edenlerin cenazesine gitmeyin buyurdu. <gülüyor> Hasta olsalar ziyaret etmeyin. Hakkunu alellâh'ın yahşurun muaddeccal. Allah karar verdi ki, üzerine karar olarak kesinleştirdi ki, kader yok diyenleri Allah haşredecek. Bu hadis say ya. E sen şimdi böyle bir şey çıkarıyorsun, bütün millete alın yazısı yoktur diye inandırıyorsun. Tamam, çok cemaatları yok, çok tabileri yok. Ama kaç kişiyi bozdularsa, şimdi abduh denen Mason sapı, Afgani denen Şii sapı, Reşit Rıza denen o kabas. Bütün bunları topladıma 100 sene evvel bu reformist mezhepsiz akımı Kur'an. Şu andaki Hayrettin Karaman bile onların görüşlerinin aklıyor. Yahudi ve Hristiyan cennete gelecek derken. Şu andaki Diyanet'teki ilahiyatta birçok o adam Abdü Afgani Reşit Rıza kolünden faydalanıyor ve bu adamlar Yahudi ve Hristiyan cennete girecek. Müslüman olma acet yok demektir bu. Onlar da cennete gidiyorsa biz İslam'ın zorluklarına niye katlanalım? E, o zaman şimdi bu Yahudi Hristiyan cennete girecek lafını Süleyman Ateş çıkartmadı ki. Süleyman Ateş Türkiye'de çıkarttı başlattı. Bunun gerisi Abdü Afgani Reşit Rıza'dır. 1400 senedir İslam tarihinde 1300 sene böyle bir şey denmemiş Muhtezile bile dememiş. Şia'da de, kimse dememiş. Bunlar çıktı bu reformist masonlar İslam'ı değiştirmek için, gavurlara yaranmak için bunu yaptılar çünkü yavurlar yaptırdı bunlara. Vehhabili kuranlar gibi. Kurduranlar gibi. Şimdi Muhammed bin Abdülvehhab tabii e zaten Vehhabili kurdan. Lavren. E lavren sen günah yapsan ne olur ya Lawrence'tan tek yavur. Ona günah günah girdi denmez ki yavura. E günah kim girdi Müslümanım geçinen Muhammed bin Abdülvahab gibiler. E şimdi 200 senedir 250 senedir bu Vahabilerin yaptığı bütün fesat ve ifsatların e, bu da işini şu anda yaptıklar. Hepsi günah bir o kadar o Vehhabilere yazılıyor. Anladın mı Onlardan evvel hariciliği kuran. Ta babaları Resulullah'ın Ras zamanındaydı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali dönemindeki o haricilerin başına yazılıyor. Çünkü kim bir dalalet bid'ati dinde yeni bir itikat, inanç, tarz geliştiriyor. Hariciler neyi geliştirdiler? Büyük günah yapanlar kafir oldu. Yani bir İslam'da böyle bir şey yok ki adam Günah da güzel Resulullah Efendimiz zinadenle görüştüğü var. Efendim hırsızlık yapanı da görmüş sahabeden yani başına böyle iş olanlara da lanet okuyanlara bile itiraz etti. Ya o Allah Resulü seviyor bir günaha düşmüş olabilir. Niye lanet okuyorsun dedi mesela. E, sen şimdi nasıl büyük günah işleyen cehennem, e, cehennemde ebedi kalır veya büyük günah işleyen nasıl kafir olur? Kafir nasıl olur ya? Kur'an ayet hadiste kafir olmaz diyor. Zina da bir adam imandan çıkmaz diyor. cente girecek diyor. Sen nasıl diyorsun? Ha o işin kafası hariciler, o Vahabiler bu kafayı kim başlattı? Hepsinin günah bir o kadar da ona yazılır. ilk çıkaranlara. Tabi sonradan bu tazeleniyor. Bir de ne vardır? Nasıl ki tarikatta ilk çıkarandan geliyorsun. Yani bizim tarikat Şahin o da Abdülhal Kucdivani'den geliyor falan ama diyelim Şahin Akşiment ismiyle müsemme olduğumuz mübarek zaten. Ondan sonra kol başları var. Yani ehrariyedir, müceddiyedir, halidiyedir. E, bunlar tabii ki bir geriye doğru bir misli sevaplar bu kadar zikredenin, zikrin sevabı bir misli Halid-i Bağdadi'ye gidiyorsa, Halid-i Bağdadi'nin bir misli de kendi şeyhine oradan geriye İmam-ı Rabbani. İmam-ı Rabbani'nin yaptığı bütün hizmetlerde Muhammed Bakibillah kendi şeyhine bir o kadar da Şahin de gidiyor. Yani aynı bunun gibi tersten de düşünürsek, Hepsi toplanıp bir o kadar hariciliği kuran sapa gidiyor ama arada Muhammed'in Abdülvah'a gibi vahabiliği kuran onların da kolbaşları var. Haricilik bugüne kadar geldiyse 200-300 yılda bir bu işi ateş sönerken bir daha körükleyenler vardır. Mutezilede de aynı olmuştur. Bütün sapık fırkalarda Şia'da şurada burada böyle olmuştur. O e, bozuk inançlar efendim, silinmeye yüz tutmuşken biri gelir parlatır anladın mı? Nasıl ki her yüzün başında, yüzyılın yılın başında bir müceddit gelecek. Ümmetimin dinini bozulmuş itikatları tazeleyecek. Öldürülmüş sünnetleri canlandıracak. İhya edecek. Canlandırılmış bitatleri öldürecek. Müceddit o demek ya. İşte o her yüz başında gelene kendisinden sonraki o yüz senedekilerin ezirin sevabının bir misli yazılır. Ama onu da topladın mı onu da dahil edersen ondan kendinden evvelkine yazılır. Sen hepsini toplasan diyelim İmam Gazali'ye gider kaç asır evvel. Ondan gelirsen İmam Şafi'ye gider. Ondan gereksen Ömer İbni Abdülaziz'e gidersin. İkinci yüzün başındaki müceddi. İlk müceddi de o. Resulullah sallallahu aleyhi ve demez Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber. Ama bütün ümmetin yaptığını sevabının bir misli kime gider? Tabi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gider. O başlattı o bildirdi. Hidayeti bize o öğretti. Dalalette de bu der. Ustura iki taraflı kesiyor sapıklıkta da Allah Teala'nın razı olmadığı bidat ihtisas ederse efendim la yenkusu o yoldan giden işte İslam şimdi itikadından giden Mehmet okuyan gibi inanıp da Meryem validemiz çift cinsiyetli olduğuna mesela mesela kimler ne kadar günah girdiler bunların yaşayan nurilerin bilmem şeyin hataylar, bilmem Süleyman ataları hangi itikatları bozuldu hangi amelleri bozuldu baş açık gezilebilir dediler on bardak içki içilebilir dediler Yaşar Nuri on bardağı kadar kurtarır dediler ondan sonra kadın evde yalnızken başı açık kılabilir dediler bunlara uyanlar oldu ondan sonra bu az, aziz bayındır işte Allah bilmez senin kimle evleneceğin dediler bir, orucu bir saat daha ileri yiyebilirsiniz bu kadar milletin or orucu gitti bunlara inananlar e, Aziz Alirza Demircanlara falan bunlara inananlar kalktılar güneşe yarım saat kalana kadar Yediler. E ne oldu bu kadar milletin Ramazan'ı yani bunları hoca zannedip de uyanlar? Anladın mı? Dalalet bid'atı çıkarıyor. Yani bir yenilik çıkarıyorsun ama Kur'an'dan sünnetten mülhem değil. Allah ve resul razı olmadığı bir şey uyduruyorsun yani. O zaman o işle amel edenlerin günahı kendine yazılır. Niye nailik etti, akıllılık etmedi? Niye el sünnet alimleri dinlemedi? Niye hakkı id'ati aramadı? Daire alırken burada kazık yer miyim, yemez miyim, arsa alırken bu tarladan yol mu geçer, istimlak mı olur, değerlenir mi, değerlenmez mi? Kırk tane inceliyorsun. Ahiret işine geldi mi, namaza, abdese geldi mi, hele başta iman itikat meselesine geldiği zaman önüme ne gelirse, işime ne gelirse diye niye aldanıyorsun abi? Öyle bir şey yok. Herkesin günahı kendine. Kimse günahını başkasına atmasın. Niye uydun, uyuntuluk yaptın? Niye aklını kullanmadın diyor Kur'an? Hakkını ya bulmadın? O ayrı bir şey. Ama... Buna öncülük edip sebebiyet verip ilk uydurana sonra ilk uydurandan sonra da kolbaşları var bunlar kolbaşları. Bugüne kadar Mutezine nereden geldi 1300 senedir? Arada parlatanlar olduğu için. Gazi Abdülcebbarlar öbür bilmem neler böyle geliyor yani. Ee, da öyle efendim yok küleynisi bilmem nesi kummisi efendim tabersisi bilmem nesi. E bunlar hep tefsir yazıyor bilmem nesi. ne yapıyor? Batıl inançları Ehl-i Beyt'e iftiraları neşrediyor adamlar da. Ve bu aradaki kolbaşlarına da hep geriye doğru bir misli de ona, bir misli de ona. Hepsi toplanır en başta çıkarana. İbni Sebe Yahudisine. Şah'ı kurduran yani. Onun için çok önemli bir şeydir. Lângusuz eğlge ama bu yanlış inançlara, yanlış amellere düşenlerin yaptıkları eksiltmez. Min evzarin nasi. İnsanları günahlarından şey en hiçbir şey. Onlara uyanların kendi günahlarından bir şey eksiltmez bu. Herkesin bir, kendine ait günahı kendine. Bir misli de o fikri, o inancı, o sapıklığı ilk çıkarana veya kendisinden öğrendiğine. Kimden öğrendiyse o ilk çıkaranı bilmez. Şimdi mesela adam oğlundan öğrenmiş alın yazısı yok diye. İtikadı el üstületten ondan çıktı bozuldu. O ne biçim mutezinin vasıl bin hatasını anladın mı? Ama ki de kimi hanesine yazılır? Bozuk itikatları Abdut'tan, Afgan'dan, tutsi, gerideki reform Musa Carullah'tan kimlerden etkilenmişsen? Bilmem Muhammed Esedler'den. Anladın mı? Kendinden evvel böyle mealler yazıp da mucizeleri inkar edenler kim? Fikir babalığı yapmış. Onlara yazılır. Ama onlarınki de geriye, onlarınki de geriye. Geriye doğru her biri hak ettiği cezai ahirette alacaktır. Peki sen dedin ki şimdi bid'atler içinde her bid'at dalalet değildir. Şimdi İbn-i Abdüsselam Hazretleri buyuruyor ki İmam Sindi Hazretleri naklediyor. El-Bid'a-u Kamsetun. Beş türlü bid'at var. Şimdi bid'at sonradan çıkan sonradan çıkan ne demek? Efendim sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yok. Diyelim vefatından sonra çıkmış. Veya sahabe zamanında yok, tabi'in zamanında çıkmış falan filan. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, orada dalalet bir dedi. Neden? Mesela bir öyle bir var ki vaciptir. Ne demek vaciptir? İşte benim Kur'an'ı ve hadisleri anlayacak kadar nahiv ilmi öğrenmek. Şimdi nahiv ilmi fail, meful, merfu, mansub falan filan. Sözümüze dara ve eee Amr'an yani ayette hadiste yanlış mana verirsen eee Allah'la alakalı e, firavunu firavun mu Allah gibi bir durumda olabiliyor haşa çünkü neden? fail mef'ul kimse e, bu faile mef'ullük verdiğin zaman işi yapan efendim tersine döner halik mahluk olur yani yaratan yaratılmışa döner naif ilmi bilmemek çok büyük tersliklere sebebiyet verir bundan dolayı e, mesela şimdi Farslar Fars milleti Müslüman oldu Türk milleti Müslüman oldu Ebu'la Arap değil. Arap olsa ne olacak? Ebu Beksittik Hazreti Ömer efendilerimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e tefsir etmeden mana veremezdi ki ayete, hadise. Anladıkları muhkemat olabilir mi? Teşabihat da oluyordu. Bazı kelimeler oluyordu. Bir de maksadı ne? E şimdi ondan sonra tamam Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ben şimdi sarf okudum, naif okudum da bu ayetleri hadislere mana verebiliyorum. E, sarf Naif okumak, sahabede Sarf Naif okuduğun diye bir şey yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Sarf Naif okuttu diye bir şey yok. Hazreti Ali Efendimiz bir başını çekmiştir. İlk başlatan Hazreti Ali Efendimiz'dir yine Nahiv ile ilgili konuları. Çünkü Küf'e tarafına geçti ya hilafet. Hazreti Osman'dan sonra Medine'den çıktı. Hilafet Kufe'ye merkez oldu. E Kufe'de tabi Acemler, Fars milleti çok Müslüman oldu. Mevali, köleler, azatlı köleler, çok da alim yetişmeye başladı. Sahabe-i öğrendi. Küfe medresesi, Basra medresesi. Zaten Basralılar, Küfeller, Nahif'de bütün hepsi birbirinden uğraşıyor. E şimdi bunlar bir medrese diyelim. Türkçe siz ekol diyorsunuz. E şimdi bunlar Arapçayı anasından bilmiyor. Sonradan Arapça öğrenmiş veya Arapçayı biliyor ama fail meful gibi edebiyat dilini bilmiyor. Kur'an'ı anlayamaz, hadisi anlayamaz. Hazreti Ali Efendimiz bunlara bazı e, fail merfudur, meful mensuptur gibi şeyler de Hazreti Ali gelmedir ilk başlatan. Sonradan e, Arap edildiğine edebiyatına vakıf olan efendim mütehassız kişiler bunların kaidelerini koymaya başladılar. işte, işte sibevehtir, efendim kisaidir vesairedir, ferrahtır gibi bunlar geliştire geliştire bir, bu ilimler çıktı meydana. E şimdi hani Efendimiz çok anlatır ya men rabbike sordular kabirde ee, melekler Münker Nekir Rabbin kim dediler? Molla yeni ölmüş, talebeyken ölmüş. Ne dedim ben mukaddem haberdir. Rabbuke muhakar müptedadır. Ne diyorsun ya sen dediler? Ben Rabbuked dediler. O yine aynı şey söyledi. Putver Mevla'a müracaat ettiler. Ya Rabbi bu kulun bir cevap veriyor. Topuzu da böyle kafasına bekletiyorlar. Vuracağız topuzu ama hani Rabbim Allah diyemedi. Fakat talebe zannediyor ki hala dünyadayım, Medresede de talebe hoca bana soruyor, terkip yaptırıyor. irap yaptırıyor. 13'ün o kanalda kalmış yani. Diyor. Hani Mamaz Efendimiz de kollarını sıvamış ya ki namazı içinde. Melekler dedi ki yayman burası ahiret, ahirete geldin. Burada namaz yok, abdeste sıvamma. Yani bunun gibi bir durum oldu. Mevla cevap verdi? Yani tabi bu mana aleminden gelen bilgiler. Ama kitaplara geçiyor. Efendimiz Hazretleri çok anladırdı. Benim kullarım, benim Kur'an'ımın tefsirini anlamak için... Nahif kaideleri kurdular. O kaideden size cevap veriyor. O, o ilim Kur'an ilmidir. Tamam. Cevabı makbuldür. Çünkü menrabbüke'yi çözmek için e, manasını bilmek için e, tamam sen zaten Türk'te olsan Müslüman yaşayıp Müslüman ölürsen mübarek olsan menrabbüke'yi anlayacaksın. O ayrı dava. Ama Mevlana buyurdu. O hala kendini medresede suale cevap verirken zannediyor. Onun için makbuldür. E, nahif ilmi. Şimdi nahif ilmi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yoktu. Sahabe döneminde yoktu. Bu ilmin tahsili farzdır. Niye farzdır? E başka türlü tefsiri hiç anlayamazsın. Hadisi anlayamazsın. Kimse böyle kafadan ayet hadise mana veremez. Bu ilmi okumadan. O zaman ne oldu? Bidat. E bidat ama. ayet hadisi anlayacak kadar naif ilmi okuma farz diyoruz. Ama ayet hadisi anlayacaktan ileri geçip de Arap dili ve edebiyatındaki cahiliyet şairlerinden İmru İlkayçlerinden, mütenebbilerinden, bilmem şunundan, bunundan, lebidinden, efendim çık. Bütün cahiliyet şairlerini anlayacak kadar şiirleri mana. E ona farz, vacip, sünnet, müstehap dedik mi? Demedik. Ama ayet ve anlayacak kadar ana farz diyoruz yani. Vacip demek e, itikaden, e, yani amelde farz. Çünkü neden? Ayet, hadis, tefsir, e, şeysiz kalır, alimsiz kalması için farz-ı Birileri okuyacak bunu. Ya Bu işte bir dat. Ondan sonra efendim usulü fıkıh. Ya şimdi usulü fıkıh. Fıkın usulü. E bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle usulü fıkıh diye bir ilim var buyurmadı. Sahabede usulü fıkıh diye bir ders okumadılar Mescid-i Nebevi'de, Ashab-ı böyle bir ders yoktu. Usulü fıkıh. Ama fıkın kaideleri. Tabii ki vardı Muazzeb-i Cebel e, efendim içtihat kaideleri veyahut ona göre sahabe-i kiramın arasında da çok olmuştur bu tartışmalar, bu hadisi nasıl anlayalım? Sahabeden biri böyle anladı, öbürü böyle anladı. Usulü fıkı oradan çıktı. Çıktı ama böyle bir ilim müdevven halinde değildi. Ama sen şimdi usulü fıkı okuyamayınca okumasan fıkı anlamıyorsun. Fıkı anlamayınca millete fetva veremiyorsun. Millete fetva veremiyorsun. Ne oldu? Bütün ümmet cahil oldu kaldı. E, madem fıkıh ve fetva vermek farz-ı kifayedir, mecbur bir müftü olacak. insanlara dinini öğretecek. E, o zaman usulü fıkı ee, öğrenmek farz vacip oldu. Ondan sonra bu gibi şeyler e, farzdır. Yani daha buna kıy kıyasla da edebiliriz yani. Örnek çok. İkinci kısmı efendim mendup olur. Mendup ne demek? Yani teşvik edilmiş. Bidattır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yoktur ama Teşvik edilen bir amel. Ne gibi? Tekke yapmak. Bütün Osmanlı'da camilerin etrafında medreseler var. E şimdi orada aslı var tamam. hesabı bir kaldığı yer. Ama özel yatakhaneli, hamamlı, hanlı dolu medreseler. E medrese yapmadığın zaman bu talebe nerede okuyacak? Anasının evinden gide gele ders mi okunur? Millet dünyanın nerelerinden geliyordu? Süleymaniye medreseleri, Fatih medreseleri. E bu medreseler yapılmasa e, Molla Husrev yetişir mi? Molla Güran yetişir mi? E bu Suud yetişir mi? E yetişmeyince bu millete kim fetva verecekti? Din nasıl bize gelecekti? O zaman medrese yani talebeye yer yapmak. O sonra zikir edenler, garibanlar, dervişler bir evliya olan yanına gelmiş ondan zikir öğrenecek. E orada evi yok, yurdu yok. Gelmiş yüzlerce kilometre öteden bir veliyi ziyaret için. Orada kalacak. Misafirhane yani tekke. Zikir öğrenecek. ilim öğrenecek. E tekke yapmak. Yani dük teşvik edilmiş. E mesela teravih de buna giriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan boyunca teravih kıldırmadı. Üç gece kıldırdı. Peki Ramazan tüm Ramazan geceleri camide teravih kıldırmak neye göre? Hazreti Ömer Efendimiz dedi ki, e tamam artık vahiy kesildi. Farz olma tehlikesi kalmadı. Übey İbni Baktı ki camide herkes ayrı ayrı cemaat olmuş. Üç kişi, beş kişi imam bulmuşlar önlerine. Bu ne dedi bu kargaşa? Übey İbni Hazretleri kıldıracak dedi. Hepiniz ona uyacaksınız. Tek imam dedi. Ve Kur'an hatmiyle kıldıracaksın dedi. Bütün Kur'an Ramazan'da hatmedilecek. Ebu Resulullah zamanında böyle olmamıştı. Amazdeme dedi de nimetin bir ı Bu ne güzel bidat. Buhari'de geçiyor. İşte oradaki bidat demesi sünnette aslı yok demek değil. Yani ne demek istiyor? Bu şekliyle yok. Ama çok güzel oldu demek istedi. Birlik üzere tek imamın arkasında camide ihtilaf çıkmadı. Teravih gibi bunlar teşvik edilmiş. Tasavvufun inceliklerinden bahsetmek diyor. İmam İbn diyor yani. Hz. İbn Abdülselam hazret herhalde bu. Düşün ki ...sultanül ülemi, alimlerin sultanı söylüyor bu. Tasavvufun inceliklerini konuşmak. Yani şimdi sahabe-i kiramda vardı bu gibi laflar... ...ama tasavvuf adıyla bir ilim yoktu. Ama bunlar tabi... ...sahabeden hemen sonra tabi'in döneminde başladı. Sahabe döneminde de vardı da... ...sistematiği yoktu. Ece, tabi Cüneydi Bağdadi'ler... ...Seri-i Sekatı'yler, Maruf-ı ...dönemlerinde artık tamamen... ...ismiyle, namıyla... ...mücesen bir hale geldi... Bu hususta ne ilimler, ne, ne hikmetli sözler, tasavvuf, ciltler dolusu bir kütüphane kitabım, sırf tasavvuf hakkında benim bir kütüphanem var. Ya Bunlar hep mendüptür, teşvik edilmiş için güzel ahlak, ya teşvik eden, hikmetli söz, evliya olan menkıbeleri, ya bunlar anlatılması mendüptür. Ondan sonra efendim, mekru olan bidatler var. Mekru olan ne demek? Allah'ın sevmediği bir ne? Camilere yaldızlamak, süslemek. Maalesef bugün bütün camilerimiz yaldızlı boyalıdır. Ve hepsinde işçilik var. Hele yeni yapılanlar acayip. Ahir zamanda ümmetim camilerle iftihar edecekler ama içine girip namaz az kılacaklar buyuruyor. Yevelâ yâmurûnâ illâ kalîlâ. Hakikaten öyle. Şu O cami ondan süslü, bu cami bundan güzel ama cemaat yok. Sabah namazda kimseye bulamaz. Onun için camileri yaldızlamak, musafları yaldızlamak. Mesela altın, yaldız, varak. Şimdi zaten el yazma kalmadı. Eskiden Osmanlı döneminde de bu bidat çok yaygın idi. Acayip bir yaldızlama ve tezip sanatı bundan gelişti ama bunlar mekruhtur. Çünkü hadis-i şerifte ne buyuruyor? <gülüyor> Musaflarınızı yaldızlarsanız, teziplerseniz, camilerinizi yaldızlarsanız o zaman helak başınızdadır. Yani demek ki boş vakit çok, israfa da yönlendiniz. Cihadı da terk ettiğinize delalet eder. Artık ondan sonra gerileme devriniz başlar. Öyle de oldu zaten Osmanlı da yıkıldı gitti. Şimdi bunlar mekruh bidatlerdir. Zaten asr saadette yok ama bir de mekruh. Sonra mubah bidatler var. Mubah mesela. Mubah yani... İster yap ister yapma. Sabah ve ikindi namazından sonra cemaat musafaha alışkanlığı yapmışlar. Camide kalkıyorlar, haleka kuruyorlar. Hepsi birbiriyle musafaha diyor. Bu serbesttir. Musafahan aslı sünnettir. Camide yapılması bidata çevirmez buyur. İmam Masum Hazretleri. Mektubatında. İmam Masum'un da mektubatı var. Yani çünkü aslı sünnettir musafaha. Ama sen bunu her ikindiden sonra yaparsan, her sabahtan sonra yaparsan falan. Ya da bunu her zaman yapmak buna sünnet diyemezsin. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sünnet demiş ama her ikinde de ve sabahta sahabe-i kiram dizilip böyle musafaha yaptıkları şey rivayet yok. O zaman bu mubahdır, bu serbesttir. Bunda bir sorun yok. Anladım. Mesela yemek. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca doymamış. E ben doydum. E şimdi bu mubahdır. Doyduysa doydu. Lezzetli yemek yedin. Efendim lezzetli bir yemek yedin. Resulullah zamanında bu yemek yoktu. İmam bayıldı, yoktu. Karnı yarık yoktu. E ben şimdi karnı yarık bir tat. Ya pitat tamam mı? yani ne manada? Lükat manasında. Yeni çıktı yani. Asıl saadette olmayan bir şey manasında. Ama yasak mı? Karnıyarık değil. Anladım. Lezzetli yemeklerde genişlik, tevessü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem lezzetli yemek yedi. Helvayı severdi. Tavuk yemiştir. Deve eti yemiştir. Koyun eti yemiştir. E, eti çok severdi. Et hakkında dünya kadar dışarı var. Şimdi lezzetli yemek yemedi demiyoruz bak. Lezzetli yiyecekler de tevessü. ne demek? Biz biraz abarttık. Ama işte abartmanın da usulü var. Yani tabii iki çeşit, üç çeşit falan bunlar mubatır. 40 çeşit de olduğu zaman israfa girmekten dolayı o ayrı bir meseledir. O ayrı bir meseledir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki çeşit hiç hayatında yemedi. Ya doğrudur belki üç çeşit hiç sofrasında olmamıştır. Tabii da böyle bir şey üç çeşit, dört çeşit yemek yani durumu olmamış olabilir bir çoğunda. Ama sen efendim ben üç dört çeşit kahvaltıda bizim yani en garibanımızda 4-5 çeşit oluyor. En garibanımızda peynir, zeytin, şu bu, bir bakır reçel, bal oldu 5 ekmekle. En garibanda yani. E bu mu yani. İçecekler ayran yoktu, meşrubat yoktu şu yoktu bu yoktu limonata bilmem ne yani bunlar mı kardeşim ama bu kadar da olur mu ya 80 çeşit şerbet var olabilir yani şurup var şerbet var şey değil patlayana kadar istemediler ama çeşitlilik yani bidat diye Resulullah döneminde yok diye bunlara İslamiyet ne demiyor bu koymuş bunları haram demiyor mekruh demiyor o taraftan da bidat demiyor yani mubah diyor yani serbesttir, helal dairesi geniştir. Ama sen tabii yiyemeyeceğin kadar, içemeyeceğin kadar, çöpe atacağın kadar israf edeceğin şekilde böyle bir abartma diyor sana. Bu ayrı bir şey. Evlerde meskenlerde. Şimdi Seyfet Hüseyin Hanesi'ni biliyoruz ki teheccüd kılarken aşı annemizin mübarek ayaklarını kenara çekerdi, anlı secde değerdi Evinin darlığı, hücurat-ı saadet. Yani dokuz tane eşinin evlerini topladığın zaman şu andaki kabri şerifinin bulunduğu yerde bizim bu ev bile hücurat saadetin tümünden geniş. Dolayısıyla efendim benim evimin genişliği buna müsaade var mı yok mu? Sen eğer ki misafir ağırlayacaksın bu da gelenim var gidenim var vesaire ona göre benim zaten mescidim var kütüphanelerim var oyun var herkesi kendine göre neyse niyetini Allah biliyor. Evinin geniş olması da mubahtır. Ne demek? Farz değil ve Ama haram da değil, mekruh da değil yani. Diyor. Mesakin diyor bak meskenlerin şeyine. Ve tefsir-i ekmam. Mesela şuranın genişliği. Buna küm deniyor. Yani normal insana tabi bu israfa giriyor fazla, büyüğü, uzun oluyor, kumaş fazla gidiyor falan filan. Ama İmam-ı Azam diyor az-zı <gülüyor> Sarıklarınızı büyük yapın. Ve ves-i'u eküm. Yen denir buraya Türkçe'de. Yenlerinizi geniş yapın. Ama alimler için diyor. لِيَلَّا اُسْتَخَفَّ بِالْعِلْمُ وَيَهْلِ İlim ehline, ilim ehli alınmasa. Çünkü geçen ulema adam birinin kitabında okuyorum. Adam diyor ki ben de ihramlıyım, bizim cemaat da ihramlı diyor. Aynı vaziyette giderken diyor, arabın biri geldi diyor, tavafta neyse sahidiz, fetva sordu. Ama herkes ihramlı ya, hacı kim, kim belli değil. Zaten herkes Mekke'de hacı oluyor. E bu sefer ben de bir fetva verdim. Diyor. Hadi git işine. Diyor. Ben hiç adam yerine koydum Neyse aynı adamı sonra gördüm diyor ama İhram'dan çıktığımız için diyor sarığım cüppem diyor neyse böyle hoca kıyafetli giymişim. Aynı adam diyor bir fetva sonra o bir şey yapıyorsun. Hemen kabul etti itibar etti diyor. Neden? Yani milletin de bu adam hoca mı cahil mi bilmesi lazım. Efendimiz ne derdi? Alim sen büyük sar. Alim değilsen şöyle bir iki dola sarığın olsun. Ama gidip Halep müftüsü kadar da sarık sarma dedi yani. Şimdi İmam-ı Azam ne buyuruyor? Sarıklarınızı büyük yapın. Yenlerinizi geniş tutun. Neden ilim ve ehli, ehli hafife alınmasın? Kendine bir itibar ver. Bu da İmam-ı Azam'ın vasiyetlerini. Kendinize değer ver. İnsan önce kendisini sayacak, saydıracak yani. İlim için bu. Ama sen kalkıp da cahil olduğun halde böyle geniş çüppeler, büyük sarıklar sardığın zaman millet gelsin bana fetva sorsun. Sen ne deneyeceksin? Cahizdir atacaksın işken bey Kubradan. Ondan sonra da kendini cehennemin dibine atacaksın. Yani ateşe girmekte en cesurunuz fetva vermeyen önce atlayanınızdır buyuruyor. Bu bakımdan işi doğru yapmak lazım. Ee, ama yani benim yenim biraz daha geniş olur. Aliminki daha geniş olur. Ee, burada israf olur falan filan. Ee, bunlara da izin verilmiş. Yani bunlar mubah tairesine elbise, kılık, kıyafet falan mubah tairesine. Ama şey demiyoruz ha dar pantolonları, ceketleri, kravatlarla konuşmuyoruz. Onlar belli ki kafirlere benzemek bakımından sıkıntı. Ona mubah demedik ha. Onları bahsetmiyoruz. Biz burada elbisenin genişliği derken buranın yeni cübbe falan giyen için konuşuyoruz. Zaten öbürlerinde nerede böyle bir şey Ha Bunlar mubah dairesine sokulmuştur. Onun için. Efendim geldik. Peki hocam sen bütün bidatları bir kılıfa uydurdun. Ee, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bahsettiği bidat hangi bidat? Böyle sapıklık bidatı buyurdu, bidatları terk edin buyurdu anlatıyorsun. Allah ve Rasulü'nün razı olmadığı bidat. Peki bu İzzibni Abdüsselam bu. Alimlerin sultanı. Onun hükümleri bu. Bitti. Hepsinin hocası bu zat. Peki haram olan bidat hangisidir? İşte ve muharrametün haram olan bidatı sana söyleyeyim. Kemezaybil Cebriyeti, vel Kaderiyeti, vel Mücessimeti. İlk getirdi Cebriyeyi. Cebriye eli sünnet dışı 72 fırkadandır. Ne demek? Kul yaptığı işlerde mecburu yapıyor. Eli kendi isteği isteksiz eli titreyen adam Parkinson gibi zina de Allah öyle yazmış, mecbur yapıyor. İçki içen de mecbur içiyor. E ben niye içmiyorum abi ya? Ha onlar diyorlar ki sana yazmamış içemiyorsun. Yazdığı mecbur içecek. Cık. Ya Allah Teala sana hem e, yazıyı zorlayıcı manada bir yazı yazıp da hem de ondan sonra hesap sorarsa bu hikmetine uyar mı? Neden? Zaten mecburdum diyeceksin o Bizim anladığımız kader ve alın yazısı ne anlamda? Mevla senin ne yapacağını önceden bildiği için özgür iradenle yapacağın seçimi yazıyor. Özgür iradenle yaptığın seçimi gör. Benim içmediğim tercihimi yazmış. Senin içtiğin tercihini yazmış. Ama şaşar mı şaşmaz. O zaman mecbur olmuyor muyum? Ya neyi mecbur oluyorsun? Allah'ın ilmi şaşar mı? Şaşmaz. Allah yanlış bilmeyeceğine göre o işin kesin olacağını görmüş. Bitti. O onun için değişmiyor zaten. Neden? Allah Teala senin benim gibi fikir değiştirmez ki. İlminde hata payı yok. O zaman senin özgür iradenle tercihini bu yönde kullanacağını alıp yani biliyor biliyor görüyor diyor seni yaratıyor ilminde ne yapacağını seyrediyor biz bu filmi bir daha izlemiştik hesabı yani bizim şu anda yaşadıklarımız ezelde bir daha yaşandı zaten ezelde bir daha yaşandı hariçte bu şekilde yoktuk ama Allah'ın ilmi ezelisinde hepimiz vardık e dolayısıyla Allah'ın bir adamın içki içeceğini bilmesi onu içki içmeye mecbur edecek bir bilgi değildir. Ya nedir? Durum tespitidir. Ne gibi? Bizim yarın güneşin işte efendim 6.25'te doğacağını bilmemiz veya işte takvimlere yazmamız veya işte bilmem ne NASA'nın, KASA'nın, Masa'nın işte efendim uzay bilimlerinin bunu tespiti güneşi yarın 6.25'te doğmaya zorlamıyor ki. Güneşin sistemi o zaten. O bilgi durum tespitidir. Yani sen öyle biliyorsun diye öyle doğmuyor. Ya sen önceden güneş o dakikada doğacağını bildiğin için sen bunu yazıyorsun, yazabiliyorsun. Peki Allah'ın yarattığı sistemlerde bile bu şaşma olmuyorsa, sen önceden haber veriyorsan, ya Allah kendi ilmi şaşar mı yani? Her şeyi önceden biliyor. Dolayısıyla müce, Cebriye insan günah yapmaya da mecburdur veya ibadet yapmaya da mecburdur. Ben namaz kılıyorsam mecburdum zaten kıldıracağım. Çünkü Allah beni onu mecbur etmiş kıldırıyor beni zorla. Seni de zorla Ya Bu çok sapık bir fırkadır. Şimdi bunlar böyle bir itikat sahabede, efendim zamanında sahabede var mıydı? Böyle bir inanç yoktu. Bak ben size hep ne diyorum sünnetlerden işi hep itikata çeviriyorum. Siz de diyorsunuz ki bana hep diyorsun eli sünnete çeviriyorsun. Halbuki burada sakal sarıktan bahsediliyor. Ben sana diyorum onlar tali olarak girer. Burada esas kitab-ı sünnelerin maksadı itikattaki sünnetlerdir diyordum size. Bak Aziz İbn-i Abdüselam'ın niye koydu buraya şimdi. Haram bid'ate verdiği örnek haram bid'at tamam. Kılık kıyafette de haram bid'at. Sakal tıraşı haram bir bid'at. Sahabede bir tane sakalsız var mı diye. Tamam haram bir bid'at. Onu da misal verebilirim. Tıraş haram bir bid'attır. Onu verebilirim ama esas konu itikattaki bid'attır. Cebriye'nin mezhebi. Kaderiye. Değil mi? Demin anlıyor Mustafa şu anda. O ekol. Kader yok diyor. Alın yazısı yok diyor. Allah'ı şey, aziz bayındır işte bunlar. Vakıf kurmuşlar. İslam'a hizmet adı altında milleti dinden imandan çıkarıyor. Ne bilecek Allah seni kimle evlenecek yani? Böyle bir şey denebilir mi? Ama bunlar hoca geçiriliyor. Sakal da bırakmışlar. E şimdi kaderiye ve mücessime, mücessime İbn-i Teymiye'nin ekolu. Ve ne ekolu mesela. Allah arşığın üstüne oturmuş diyor. Yanına da peygamberi oturmaya bir yer ayırmış diyor. Bunlar İbni Teymiye'nin görüşüdür. Bütün Vahabilerin IŞİD'in de görüşüdür. Yani IŞİD ilk başta ne soruyor adamı? Allah'a ahmetü billahi'den evvel Allah nerede diye soruyor. Adam dese ki Allah gökte tamam sen Müslümansın diyor. Dese ki Allah mekandan münezzeh sen gavursun diyor. Anladın mı? Bak bugün Pakistan'da yine bir türbeyi patlatmışlar. 72 tane kişi vefat etti şu an bir türbede. Daha bugünkü haberlerde IŞİD. Çünkü neden? Türbeye gittin diyor kabir ziyaret ettin gavur oldun diyor. Bunlar tabi mücessime yani Allah'a cisim sıfatı isnat eden. Oturmak kime mahsus? Senin beni gibi cisimlere. Allah Teala bizim gibi eli olur mu? Bizim gibi ayağı olur mu? Bizim gibi oturur mu? Bizim gibi kalkar mı? aşağı. Sonra neyse misli şey diyor Kur'an. Bana benzeyen bir şey yok. Allah'a misli yokken sen nasıl bize benzetiyorsun? Bizim sıfatlarımızı Allah'a takıyorsun aşağı. Bu mücessime. Bunların inançları diyor İziz İbni Abdüsselam Hazretleri. Bunların inançları Haram bidatlardır. Yasak bidatlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sahabesi döneminde asla bulunmayan inançlardır. Ve raddü vacibur. vacibun. İşte bunların inançlarına reddiye yapmak farzdır. Ben bu farzı yerine getirmek için o FETÖ'nün dinler arası diyalog şirkine, bidatine efendim karşı başlattığım 10 küsür senelik bir faaliyettir bu reddiye faaliyetleri. Ve devam etmekteyiz. Allah'tan o diyalog patladı gitti de o diyaloğa Diyanet de destek veriyordu. Diyanetin adamları müftüleri de Hatay'da şurada burada papazla hahamla aynı köprüden geçiyorlardı. Ne şovlar ne şovlar izledik. Diyanetten sorumlu bakan Mehmet Aydın denen bakan Allah bu işin başını çekiyordu. Adam Diyanetten sorumlu devlet bakanıydı Mehmet Aydın diyorduk ki Avrupa'ya gittiğimde kiliselere gidiyorum çok huzur buluyorum. E, öyle oturuyorum diyordu mesela. Bunda beyanları ya. Yani. Bu FETÖ'nün birçok adamı vardı böyle. E şimdi bu din arası diyalog. Bu da büyük bir haram bidattı mesela. E, reddiyeler yaptık. işte kaça patladı? Bir sene hapse patladı. Anamızın vefatına patladık. Bizim bütün hastalıklarımız deşildi. Maddi manevi çöktük. Çöküntülere patladı. Patlayabilir. Çünkü bunlara birileri reddiye yapacaktı. Kimse de konuşmuyordu. O zaman şimdi herkes konuşuyor. Hatış serbest. 2008-2009 bir kişi konuşamazdı. Hemen korkardı. Bunlara reddiye yapmak farz. Ondan sonra İslamoğlu, İslamoğlu mahkemeye verdi. Neler oldu? Ondan sonra efendim efkan Ala Hala hakkında konuştuğumuz lafı bana konuştu diye şey yaptı. Ya seninle alakası yok dedik. Adam efkan Ala Hala adına mahkemeye açıyor bize. Yani neler çektik? Çekiyoruz. Çekeceğiz o mesela bidatları Ebu Bekir Gazete Ömer'e sahabeye kafir demeli şia bidatı bunlar. E burada şiayı da devre dışı bırakmayalım. Şianın haram bidatları yani. Çok büyük haram bidatları. Kur'an eksik diyor ya. Hz. Ebubekir Ömer hazretlerinin hakkını yemiş. Ha sahabenin hepsi kafir oldu diyor ya. 3-4 tane kaldı diyor. Bak bak bak. E buna bütün dini imanı, İslam'ı, Kur'an'ı inkar ediyor adamlar. E bunlara reddiye yapmak farzdır. Çünkü bunların bidatı haram olan bidattır. Allah var razı olmadığı çok pis bir bidattır. Bid'at-ı dalaletin. İnsanları saptıran bid'atlar önce inançlardan başlar. Anladım? Ha, adam çıkmış ben Mehdim demiş. O da tabii dalaleti haram bir bidattır. Mehdi diye, Mehdim diye milleti peşine sürüklesen. Bunlar Mehdilik iddia edenler, Mesihlik iddia edenler, halifelik iddia edenler Bilmem ne bilmem ne. İnsanları peşlerine sürükleyenler, cahil adamlar hocayım, şeyhim diye çıkıp millete fetva verenler. Tabi bunlardan Allah Resulü razı değil. Bunlar haram bidatlerdir. İlimsiz, kaynaksız konuşanlar. E Bunlarla peşine gidenler hem kendi günahkar olur. Hem de bir misilli günahlarının bir o kadarı da hepsinin bu işi çıkarana, uydurana yazılır. 13'ün için ehli sünnetten ayrılmayalım. Sünnet seniyeden ayrılmayalım. Dalalet bidatlerinden bu hadis-i tabir ne kadar? Tirmizi rivat ediyor, i̇bn rivat ediyor. Hadisin Hasan demiş. Tirmizi'de hadisin şevahidi var diyor. Hafız-ı birçok kaynaktan geliyor diyor. Onun için tabir yaparken de bid'at konuşurken bid'atı dalalet. Çok güzel bir tabir. Resulullah'ın tabiriyle konuşalım. Sallallahu aleyhi ve sellem bid'atı dalalet. Yani ne demek? O da sana sen de niye arabaya biniyorsun, trene biniyorsun diyemezsin yani. Hadi o da bid'at. Peygamberin zamanında uçak mı vardı falan. Telefonla ne konuşuyorsun falan. Saçma sapan konuşmalar. Onları e, efendim susturabilmenin e, en kısa yolu biz bit'atı dalaletten bahsediyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında diyelim ki mescitte halı yoktu. E bizim camiye halı serdik. Ne olacak şimdi? E, ne alakası var? Halı olsaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halı da sererdi. O da kumu düzeltiriyordu. Sonra hasır serdiler. E, e, lamba yoktu. Lamba yoktu da lambayı kabul etmedi mi? Lambayı kabul etmedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında mumla falan mescitte akşam yatsı namazı, Sabahı da erken kılıyorlardı. Diyelim. Ondan sonra temmimi dariz Diye hatırlıyorum radıyallahu sahabeden Getirdi nerede görmüşte işte O çok gezerdi Kudüs'te falan mı görmüş Kandil gibi şeyler fitilli Zeytinyağı ile fitiliyle Efendim mescidi donattı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem birden geldi Ne yapıyorsunuz ya nereden çıktı bu bidat buyurdu mu Ne buyurdu Efendim Allah ta senin işte dünyanın ahirini Işıtsın işte efendim kabrinin nuresin mealinde Allah ta senin nurlandırsın mahalinde ona dua etti. Bizim mescitlerimizde bir ışık yakana Allah Teala işte nurlandırsın. Efendim, o zaman demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu gibi gelişmelere çünkü neden adam secde ettiği yeri görecek yani. Secde ettiği yeri görecek. Bunun bunun niye nesini istemesin? O zamanki imkansızlıklardan naşi. O zaman Bilal Abişe, şöyle minare yoktu ama Bilal abi şey dedi çık Kabe'nin üstünden ezan oku. Niye demedi ki yerinden oku? Çünkü mesele neydi? Ezanı fazla yere duyurtmak idi. E şimdi ne yaptılar? Minare biraz daha uzun yapılması. Hem binalar da yükseldiği için minareler bile şu anda arada kayboldu. Minare de yetmiyor yahu. Memlekette cami var mı yok mu? Nerede cami desem minareye bakıyorduk falan. Bir gökdelenler diktiler zat İstanbul'un ortalarına. Minare de göremiyorsun ki. Bir binadan geçiyorsun ondan sonra minareye rastlıyorsun. E demek ki minarelerin yüksekliğinin faydası... Hem ezan sesinin yukarıdan her yere yayılması bakma. Hem adam cami var mı? neden namazım geçecek? Yollar tıkanıyor bilmem en yakın nereye gideyim. E o zaman buna nasıl bidat dersin minare yok. Resulullah sellem Madem çık yukarı oku buyurdu mesele maksat olur. Sünnette Kur'an'da aslı olan menfaati olan efendim aslı olan derken Kur'an'ın sünnetin ruhuna uykun. Ama sen kaderi inkar ediyorsun ruhuna aykırı böyle bir bidat. Anladın mı? Ondan sonra efendim e, Sakal tıraş ediyorsun Sünnetin ruhuna Aykırı. Zaten aleyhinde hadis var Yapmayın diye. Yasak var e, Bu, bu bidat bu, bu yenilik ama öbür türlü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Güzel bir çığır açanın peşine takip edenlerin Hepsinin sevabının bir müste ona yazılır buyurarak Mensenet sünnetir haseneten Ona bidat ismini vermemiş Ona sünnet hasene diyelim Güzel bir çığır ifadesiyle teşvik buyurduğu Yeniliklere açığız Açık olmalıyız. Zaten İslamiyet bugüne kadar geldiyse e, o ufa ile geldi. O zaman e, kitap tedvini de bu şekilde yoktu. Hadisleri toplama da böyle yoktu. O zaman muhaddisler tabi'in, tebe tabi'in hazaratı o hadisleri toplamasaydı Bughariler, Müslümler o hadisleri ezberlemeseydi sahileri, hasenleri böyle hadisleri taksimat yapmasaydı yazmasalardı bize kadar bu gelir miydi? E gelmezdi. O zaman bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabe zamanında bu şekil hadis şey ona bakarsan Resulullah hem zamanında Kur'an Musaf'a yazılıp da nushalenip de gönderilmedi ki dünyaya. Ama bu ihtiyaç hissedilince ne yaptı? Yemame'den 70 kadar hafız sahabe şehit olunca Hz. Ebu Efendimiz ne dedi? Bu hafızlar ölüyor. Hafız az var. O zaman çünkü Musaf gibi iki kapağın arasında Kur'an toplanmamış. Adam bir sureyi biliyor, öbürü onu biliyor, öbürü onu biliyor. Bir yerde yok. O zaman ne buyurdu? Biz bu hafızlar ölürse Allah muhafaza, Kur'an'ı ezberleyen azalırsa birileri bir şey kadar karıştırır Kur'an'a. Onun için hemen bunu toplayalım. Hatta Hazreti Ömer itiraz etti falan. Sen dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bunu şey yapmadı, zamanında yapmadı. Sen niye böyle şey yapıyorsun? Ya Ömer dedi. Burada hafızlar ölüyor. Ya burada ben bunu düşünüyorum, şunu düşünüyorum. Hazreti Ömer ikna etti. Hazreti Ömer dedi, doğru söylüyoruz. Ondan sonra sahabe toplandığı işte. Kariler toplandı. Kıraat'ta ilerliyor. Zeyd ibni Sabit başı çekti. Radıyallahu anhübey Hazretleri. Onlar heyet kuruldu. Yani musaflar tetkik heyeti gibi. Heyet kuruldu. O heyet sahabe şahitlik istedi. İki şahit getiriyor. Onu deriye yazmış. Kemiğe yazmış. Zeyd ibni Sabit hepsini ezbere biliyor. Ama bütün sahabeyi işin içine katarak hepsinden delil getirmek suretiyle şahit istemek suretiyle Efendim bu musaf derlendi. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz ne yaptı? Hazreti Ebu Bekir esas Kur'an'ı toplayan. Camiul Kur'an ilk odur. Hazreti Osman Efendimiz'in yaptığı nüskaleri çoğalttı. Mısır'a bir nüsker, Bukhara'ya. Yani sonradan belki Bukhara'ya ulaşmıştır ama. Efendim e, Kufe'ye olabilir. Şam gibi İslam merkezlerine. E, benim hatırladığım Hazreti Osman döneminde dört tane nüsker. E, yazıldı. Dört tane ayrı e, merkeze gönderildi. E şimdi bunlar görüşe bakarsan lukat anlamıyla tat Lukat anlamıyla. Ama bunları yapmak farz idi. Bunlar yapılmasa Kur'an-ı Kerim bize kadar bu şekilde e, mahfuz şekilde intikal edemeyebilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların önünü kapamadı. Kapamadı. Onlara güzel çığır açanlar buyurdu. Onun için bütün insanlar Kur'an-ı Kucay Osman'a yazılıyor. Hazreti Bekir Efendimiz'e yazılıyor. E neden? E hizmet ettiler. Hazreti Kur'an'ı elimizde önümüzde bulduk. Ne kadar kolay deyip Onlar ne kadar büyük gayretlerle bütün sahabeyi tek tek araştırarak efendim aylar süren titiz çalışmalar neticesinde bir mushaf derlendi. Bundan dolayı sünneti, bid'atı iyi anlayalım. Ama bid'atın en büyük haram olanı itikat bid'atıdır. Amel bid'atında mekruhluk olur. En fazla diyelim sakal tıraşı gibi haramlık olur. Ama itikat bidatı gibi olmaz. Tevbe kapısı açıktır. Şudur. İtikat bidatında adam kendini hidayette zanneder. Tevbe de nasip olmaz. Ve itikat bidatı adamı mutlaka cehenneme götürür. Amel bidatında şefaat devreye girer. Hidayet devreye girer. Tevbe devreye girer. Allah'ın affı devreye girer. Başka bir yaptığın iyilik ağır basar. Onu telafi eder. Bu tamam. Ama inancında inancında Alın yası yok gibi, kader yok gibi, mucizeler yok gibi, işte deccal yok gibi, işte efendim İsa ölmüş gibi itikadında işte Allah gökte gibi Allah arşta oturuyor gibi haşa bu gibi itikat bidatları mücessime kaderiye, mürciye, müşebbiye işte efendim şia Kur'an eksik gibi inançtaki yenilikler asla müsamaha kabul etmez ve yeniden o itikattan çıkıp el itikadına tümüyle dahil olmadıkça asla affedilmez. Onun için küllü'n finnâr hepsi ateştedir. 72 fırkı hakkında tek tek ferden ferda hepsi ateştedir hadis-i şerifi. Bunu beyan etmektedir diyor İmam-ı allah Teala ölmüş sünnetleri ihya'ya bizi vesile eylesin. Bidatleri öldürenlerden eylesin. El-i itikadını yaşayanlardan yaşatanlardan eylesin. Ölünceye kadar bu itikad ile yaşayıp bu itikad üzere ölüp, mahşere bu itikad üzere kalkıp Mahşerde bu itikadın ehliyle haşrolmayı cümlemize, dinleyenlerimize, sevenlerimize, seyrettirenlerimize, tebliğ edenlerimizi de bu dualara ilhak ile hepimiz hakkında müessere eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve selleme 13'ün haftayaki sohbette mutlaka tergib dersine yeni bir farklı hiç dinlemediğiniz yeni bir sohbet. 40 dakikalık 45 dakika arası sohbetlerden hiç şu ana kadar kaydı size gösterilmemiş bir sohbet dinleyeceksiniz onlardan kaçırmayın ondan sonraki hafta tergıpten dersten devam edeceğiz inşallahul rahman <gülüyor> محمد سيد طابت مناقبه محمد صغه الرحمن في ما لا صل وسل لم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق الخلق كله